19 Ekim 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Ve huzubillahimine şeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Velasr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amelus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet bu haftaki sohbetimizde serbest sohbet yapıyoruz inşallah. Eee İsimler mevzusu soruldu değil mi? E, Halil kardeşim, isimler Bir daha İlahi alalım. isimlerin bilgisini elde eden kimse hiç kuşkusuz Allah hakkında ekamil bilgiye kemale bir bilgiye sahip olmuş olur. İlahi isimler şimdi Allah Teala'nın bizim 99 tane dediğimiz esmaül hüsnası bildiklerimiz. Tabii bilmediklerimiz kısayısız. Allah-u Teala'nın isimleri var. Sonsuz yani bu, bu 99'lar neyi sınırlamışlar? Hani çoğunu kapsadığı düşünülerek 99 esma denilmiş. Yoksa tabii sonsuz sınırsız isimleri var Allahu u Teala'nın. Bu isimlerin e, mahiyeti ve bu isimlerin e, mazharlardaki tesirlerinin ne şekilde açığa çıktığı ve isimlerin hangi mertebede nasıl zuhur ettiği bilgilerine sahip olmakla birlikte kişi Allah hakkında Kamil bir bilgiye sahip olmuş olur. Yani Allah hakkında kamil bilgiye sahip olmanın şartlarından biri de isimleri bilmek zaten. Yedi. Yedi tane şart saymış ya Muhtin İbn Arabi Hazretleri. Yedi ilimi bilmesi lazım kişi diye. Bu ilimlerden bir tanesi de işte bu isimleri bilmek. İşte tecellileri bilmek. Tıp alanındaki o şeyi bilmek. Hastalıkları bilmek. Tedaviyi bilmek vesaire. Bu yedi tane ilim sayılmıştı. Burada <gülüyor> isimleri bilmek hususu bu isimler işte ee, mahalde Nasıl zuhur ediyor? Hangi mertebede nasıl etki yapıyor? Bu konuları bilmek. Şöyle kısaca ifade edecek olursak aslında bu konuya daha sonra girelim demiştik ama İlman gene seni, senin başta sorduğun soruya da girmek icap edecek. Bunların birbirleriyle bağıntılı zaten. Cevabı. Cevabı. Şimdi Allahu Teala diyoruz ya Allah var idi onunla birlikte hiçbir şey yok idi. veyahutta da Allah var onunla birlikte hiçbir şey yok diye de alırız idileri kaldırıp evet. çünkü zaman aynı zaman o zaman yani zaman bize göre ona göre olmadığına göre allah Teala'ya göre yani geçmiş zaman ya da gelecek zaman mevhumunu kullanamayız evet. el anda öyledir Hazreti Ali'ye atfedilen sözü de arkasından ilave ederiz yani hala da öyledir değişen bir şey yok burada Allah zatı gereği eee Gene geçen haftaki konuştuğumuz konuya da kısaca değinmiş olacağız ama bilinmeyi murad ettim Ademi halk ettim mevzusuna dönersek Kutsi hadise burada Allahü Teala her şeyi sevgiden halk etti hangi sevgi kendine olan sevgi kendi özelliklerine, i̇simli olan kendi isimli sevgisi, sıfatlarına, kendi muhabbeti. zatına olan sevgisi, muhabbetini e, dolayısıyla o sevgi onda e, bir yer edince. İşte o yer etmeye biz ne diyoruz? Allah'ın Ehad ismi ile ilk taayyün edip Ahmedi halk etmesi diyoruz işte. Evet. O sevgi neyi açığa çıkarttı? Ahmedi çıkarttı. Yani Ehadiyet mertebesinden Ehadiyet diyoruz. Allah'ın isimlerinden bir ismidir. Teknik Ehad dediğimiz İlah suresinde geçen. Teknik mertebesinden. Burada e, zuhuratla zuhura gelen ne oldu? Bu zuhur nerede zuhur İlminde ilmi suret olarak sureti. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Evet. Yani hakikatte Allah'ın... Bu bir, şey, bir, bir şey yok Allah'ın zatının dışında bir mevcudat yok. yok. Yani böyle bir algıdan bir defa kendimizi e, soyutlayalım. Öyle bir algı yok. Aynen. Sadece Allah'ın zatı var. Onunla birlikte hiçbir şey yok. Zaten ne de yoktu? Elan da öyledir. Hala da yok. Ne yaratılırsa yaratılsın. Yani hakikat cihetinden baktığımız zaman bizim e, e, anladığımız i̇bn Arabi Hazretlerinden bu. Biz bu görüşü kabul ediyoruz, inanıyoruz ve bunu anlatıyoruz. Farklı farklı görüş sunanlar var. Başkalarının görüşleri de bizi ilgilendirmiyor. Biz başkalarının iddiasını da çürütmek davasında da değiliz. Onu da söyleyelim. Bizim inancımız bu şekilde, itikadımız. Onu belirtelim. Çünkü İbn-i Arabi Hazretleri de bunu anlatıyor böyle. Biz de onun yolundan gittiğimizi söylüyoruz. Onun inşallah manevi öğrencileri olduğunu, olduğumuzu umuyoruz, söylüyoruz. O zaman bu görüşü biz savunuyoruz. Burada o zaman Allah'ın ehadiyet mertebesinden işte bu sevgisinden dolayı, kendinden kendine olan sevgisinden dolayı o sevgi toplanınca adeta kendinde zuhur mahalli olarak birinci taayyünde zuhur etmesiyle biz buna ne dedik? Ahmet dedik. Öteki ismi neydi? Nuru Muhammediye. Veya diğer ismi neydi? Hakikati Muhammediye. Yani ondan gayri Allah'tan ayrı bir şey değil bu gene. Gene ee, Allah'ın bakın mertebelere diyoruz ya her şeyde mertebelere iyi bilmemiz lazım. Ehadiyetinin, ehadiyet mertebesinden zuhura getirmesiyle Ahmet oldu. Yani Ehad daha önce de açıklamıştık Ehad'ın ortasına bir mim geldi Ahmet. Ahmet okunuşta. Mim ne olmuş oldu? Zuhura çıkış. Biz onu nasıl ifade ediyoruz? İşte mim dudak harflerindendir diyoruz ciğerden gelen havanın boğazdan gırtlaktan geçip dilden geçip dudak marifetiyle marif mim en son noktada çıkması bu işte ne? zuhur açar çıkış yani. zuhura geliş bu mim harfinin gelişini buna Ahmet denilmiş oldu işte bu hakikate Resulullah Efendimizin bir cihetten hakikatine Ahmet deniliyor şimdi Ahmet'in iki veçhesi var bir üst boyuta bakan Veçesi ya da üst mertebeye bakan veçesi bir de alt boyuta ya da alt e, ta mertebeye bakan tayünlere bakan veçesi yönü. Üst mertebeye bakan veçesine ne diyoruz Ahmet'in? Ehad diyoruz işte. Ahmet bir cihetten Ehad'a bakar. Ahmet aşağı taraftan mertebeden ise nereye bakıyor? Muhammed'e bakıyor. Yani işte zuhura gelen şehadet alemler. Dolayısıyla şehadet aleminde Resulullah Efendimizin bu hakikatinin, bu özünün, bu nüvesinin Ahmet olarak bir zuhur etmesi ve o Ahmet'ten de tekrar şehadet aleminde işte ete kemiğe bürünmüş bir insan olarak zuhur etmesi mertebesinde de onun ismi Muhammed oluyor. İkinci bir mim gelmiş oluyor ya işte. Ahmet'e bir mim daha geldi o zaman da Muhammed olmuş oldu. Yani şehadet aleminde bir daha zuhur edişi. Alt taayyünde ya da alt mertebede ya da alt boyutta bir taayyünü daha zuhura gelişi şehadet aleminde. Şimdi bunları aslında bunların hakikati gene isimlere dayanıyor. Bakın ehad dedik ya ehad taayyünde ilk taayyünde Ahmed olarak zuhur etti. İsimler meselesine gelince daha önce muteber nakli hazretleri isimlerin nasıl zuhur ettiğini anlatmıştı ya uzun uzun o konuya girmeyeceğim. Şimdi Allah ismi bütün isimleri cem ediyor. Bu isimler, allah Teala'nın isimleri her biri farklı bir anlam ihtiva ediyor. Dolayısıyla her biri ihtiva ettiği anlamı mahal üzerinde, tecelli ile ulaştığı Mahal üzerinde bu anlamı zuhur ettirecek. Açığa çıkaracak yani. Ne anlamı ihtiva ediyorsa. İşte örnek verdik. Ne dedik? Mumid, öldüren. Bu isim bir mahalde zuhur ettiği zaman tecelli ettiği zaman ne olacak o canlı e, hayatını kaybetmiş olacak yani hayatiyetinin hayatiyet akışını kaybetmiş olacak yani ölümü tatmış olacak mümid isminin tecellisiyle veyahutta ne dedik işte hadi ismi dedik hidayet eden doğruya ulaştıran bu kim hadi isminin tecellisi altındaysa hangi mazhar o Allah'ın hidayetine mazhar olmuş. Yani doğruluğa, kurtuluşa ermiş, ulaşmış anlamları taşıyor. Bunun zıttı neydi? Hadi'nin mudil. yani saptıran. İşte şeytan bu ismin tecellisine mazhar olmuş. Zıtları birleştiriyor Allahu Teala Allah zıtları birleştirendir. Şimdi eee Ehlullah öyle diyor ya Allah'ı nasıl bildin, tanıdın dediği zaman zıtları birleştirmesiyle tanıdım evet. diyor. Oradan tanıdım Allah'ı diyor allah Teala bütün zıtları birleştirir. İşin ilginçliği burada zaten yani. Hani alemde başka şey zıtları birleştiremeyebilir. Ama Allah isimleriyle bu isimlerin zuhur ettiği mahaller hasebiyle zıtları da birleştirmiş oluyor. Şimdi bu isimler aslında alemde cereyan eden bütün hadiseler Allah'ın isimlerinin birbirleriyle münasebetleri. Birbirleriyle savaşları, birbirleriyle barışları. Bütün bu mesele alemde cereyan eden tüm hadise nereden bakıyoruz meseleye? İsimler boyutundan, mertebesinden bakıyoruz. Her şey isimlerin birbirleriyle olan ilişkileri ve münasebeti. Çeşitli şenlerle. Tabi şenler. şenler. Yani isimler birbiriyle savaşıyor. Aslında hakikatte savaşan isimler ha. Evet. Ama bu isimlerin işte zuhura geldiği, tecelli ettiği mahaller savaşmış oluyor. Biz öyle görüyoruz. Terkip, e, o ben... oluşan, oluşan, oluşan ne diyoruz ona biz? İşte e, mahal diyoruz, mashar diyoruz. Evet. O mahal, bu belli bir isimlerin çünkü her şey, alemden ne olursa olsun yaratılmış her şey bu isimlerin farklı oranlardaki terkiplerinden oluşan adına mashar dediğimiz varlıklar, şey dediğimiz varlık dediğimiz hakikat oluyor onlar. O terkipler bir form meydana getiriyor, değil mi hocam? Tabii bu, bu terkipler hangi mahalde ya da mazharda nasıl bir terkip oluştuysa işte ne diyoruz mesela mizaçları uyuşmadı uyuşmadı birbirlerini sevmedi neden sevmedi onda oluşan o isim terkibiyle ötekinde oluşan Ali'de oluşan isim ile Veli'de oluşan isim terkibi birbirinden farklı olduğu için zıt isimler çoğunlukta olduğu için zıtlar birbirini itiyor bu sefer ne oluyor uyuşmadı ona göre o doğru, ona göre o doğru. birbirleriyle anlaşamıyorlar bu sefer neden farklı isimler terkibinden oluşmuş o insanlar Burada evet. Can, sistem yani zıtların yani bir şey zıtlığı da vardır yani. Zıtlıkla kayındır evet. Zıt olmazsa zaten olmuyor Olmaz zaten onun şeyi anlaşılmaz, açığa çıkmaz. Yani bu şeyden baktım kıymeti eee Birleştiren dediniz ya Allah'ın evet. birleştiren aslında ayrılık da yok ki diyebilir diye miyiz yani? Aslında yok. Bak ayrılık nerede çıkıyor? Mertebelere inişte Mertebelere çıkıyor. Ama bu mertebelerden toplandık toplantık Huni gibi. Huni'nin başına doğru geniş olan ağzından dar olan ağzına doğru çıktığımız zaman nereye çıkıyoruz? Mertebelerdeki idrak olarak çıkıyoruz. EHA'da, vardı, vardı. EHA'da geldiğin zaman ayrılık yok ki zaten. Allah'tan gayrı bir şey yok. Tabii. Evet, benzetiliyor tabi boynuza benzetiliyor işte boynuz gibi genişte dara doğru işte bu idrakte de o genişte genişte kaos çıkar kargaşa çıkar ee, savaş çıkar anlaşmazlık. anlaşmazlık çıkar geniş alanda yani alt mertebede alt boyutta ama bu idrakte, bu şuurda tekliğe doğru bir seyrusülük yaparsak zaten tasavvufun amacı da bu işte. Evet. Bu seyrusülükü yaptırıyor bize. O tekliği idrak ediyoruz. O tekliği idrak ettiğimiz zaman yani kesretteki vahdeti idrak ettiğimiz zaman ne kaos kalıyor, ne karmaşa kalıyor, ne anlaşmazlık kalıyor, ne savaş kalıyor. O zaman ne, ne oluyor? işte o ayette belirtildiği gibi Allah dilediğini yapar. Allah'ın yaptığından hesap sorulmaz. Mesele bu. Orada ne kaos ne kardeşler. Peki böyle ehlullah'ın mi? yorumlarındaki farklılık neden oluyor? Ehlullah'ın yorumlarındaki farklılık farklı mertebelerden konuları izah etmeye kalktıysalar onun için farklılık oluşuyor. Veyahut da kendilerine olan keşiflerde geçen ders Ondan önceki bu hani, ki, yok, ki, ders Bu keşif... Yok derste işlemedik galiba. Ki, özel konuştuk. He. Keşiflerde e, Allahu Teala göstermiş olduğu, ehlullah'a göstermiş olduğu keşifte o keşfi yorumlamakta hata ediyor ehlullah yorumlamakta hata edince sanki farklı ehlullahın izahatlarında muhalefet varmış gibi ortaya çıkıyor birisi A derken öteki B dermiş gibi bir hadise ortaya çıkıyor İşte bunun sebebi iki cihetten olur bir ya o ehlullah o hakikati anlatırken başka bir mertebeden anlatıyordur başka bir ehlullah da aynı hakikati daha başka mertebeden anlattığı zaman bu anlatımlarda zıtlık oluşur birbirlerine muhalif gibi gözüküyor. Halbuki her şey yerli yerinde, hiçbir zıtlık yok. Meseleyi iyi anlamak lazım. Yani A ehlullahı A ismindeki ehlullah bu meseleyi aşağıdan anlattı, aşağı mertebeden. Dolayısıyla öyle izah edilmesi gerekiyordu. E her zaman ne diyoruz? Şeriat boyutundan meseleye baktığımızda e, insanın cüzi iradesi vardır iddiasında bulunan bir insanın iddiasını kabul ederiz. Evet deriz doğru söylüyor. Neden? Çünkü o mertebeden konuşuyor. Bir insanın cüz'i iradesi vardır. Kendisi bu cüz'i iradesine göre karar verir. Yol ayrımında sağdan mı gidecek, soldan mı gidecek buna kendi hür iradesiyle karar verir diyoruz. Diyenin Böyle diyen birisi olduğu zaman kardeşim sen bunu... Bu mertebeden mi söylüyorsun? Evet, ben buradan konuşuyorum veya demese bile ben böyle biliyorum bu konuşuyor dediği zaman, ha o bu mertebeden konuşuyor biliriz. Eyvallah dediğin doğru deriz, kabul ederiz. Ama üst mertebeden, yani bu kesret mertebesi, şahadet mertebesi, hakikat mertebesinden ise cüz-i irade'den bahsedilemez. Onu da biliriz. Biri kalkıp dediği zaman cüz-i irade yoktur dediği zaman, ha o da o mertebeden konuştuğunu bilirsek hakikat mertebesine, yani kesreti vahdet'e getirmiş, teklikte toplamış, o zaman doğru durumu söyler. Hocam bir şey daha soracağım. Ee, yanlış tanrıcaksın. İnsan-ı Kamil bütün esmayı açığa çıkaran... İnsan-ı Kamil bütün esmaların en kamil şekilde üzerinde zuhur ettiği kişidir. Bütün esmaları en kamil manada bilen, bilen yaşayan, yaşayan ve... E, açığa çıkaran. Tabii. Yani. Şimdi şöyle. <gülüyor> bir, cih bir cihetten tabii ki yani yerine göre mertebesine göre de onu Kamilen de açığa çıkarır. Hangi mertebede nasıl davranacağını bilir insanı Kamil. Yani affetmesi gerektiği yerde affeder, kızması gerektiği yerde kızar, kellesini koparması gerektiği yerde de koparır o kişinin. insanı Kamil bum, susması gereken yerde susar. Yer susar, konuşması gerektiği yerde konuşur. Ve her şeyi mertebesince yaptığı için en kamil şekilde de hareket eder. Yani bulunduğu zaman mekan, hal, durum veya muhatabı hangi mertebeden cevap vermeyi gerektiriyorsa ona göre muamele eder insanı. Şey şey Salik'in hedefi bu mudur hocam? Tabi yani seyri sülük yapan kişinin de kemalat dediğimiz budur. yani e, Muhatap olduğun insanın hangi mertebede olduğunu çözeceksin ki onun sözlerine karşı da sen o mertebeden Cevap vereceksin, hakikati o mertebeden anlatacaksın. Hakikati şimdi e, hiçbir şeyden haberi olmayan, sadece şeriat düzeyinden yani zahiri manada bir meselelere vakıf olan bir insana kalkıp da e, hakikat boyutundan, marifet boyutundan bir hakikati izah etmeye kalkarsan hata edersin. Zaten karşıdaki bunu anlamaz. Anlamayacağı için bu sefer bocalamaya düşer. İkilemde kalır. Ya... O mu doğru, bu mu doğru gibi zarar İtikad, tabii itikadı da zedeler bu sefer. Yani Bu sefer ne kadar ee, Hakikat mertebesinden o meseleyi anlamaya ya da fiiliyatına geçireceği amellerinde hakikat mertebesinden geçirmeye kalkar. Ee, şeriatın kendisini bağladığı hükümleri hiçe sayar bu sefer. Büyük bir hataya düşer bu sefer. Şeriat ne diyor işte? Şeriatsız hakikat zındıklığı getirir. Bir insan şeriatı bilmeden, yaşamadan şeriatın hükümlerinin bağlayıcılığının idrakinde olmadan hakikati yaşamaya kalkarsa hakikatten öğrendiği 3-5 kelimeyle onunla amel etmeye kalkarsa şeriatın hükmünü ortadan kaldırırsa zındık olur işte. Zındıklığı getir. Muhammed de kaldıydı değil mi? <gülüyor> evet, hocam He. bu girecek. Şimdi e, Nur Muhammed'iyle veya Ahmet'ten Neşet etkiyor. Allah ismi. Evet. Dolası, dolayısıyla o, o boyuttan baktığım zaman mahlukat. Peki nasıl oluyor da e, Ahmet isminden neşet ettiği halde ondan meydana geldiği halde Allah ismi sınır olarak ondan daha üstün oluyor? Allah ismi cami dedik. Tamam. Doğru. Zata işaret eder dedik. Evet. Zata işaret etmesi hasebiyle evet tabii ki e, Allah şimdi konuyu açıklamadan önce böyle bir, bir yap, parantez koyalım. Zedeleyen bir şey var değil mi? Bize göre. Açalım. Ay, i̇nşallah evet. ilmimiz nispetinde. Şimdi Allah ismi dahi Zatla alakası yok. Yok kesinlikle. Bak zata işaret etmek için Allah-u Teala'nın bize bildirdiği benim zatıma işaret etmek için Allah ismini kullanabilirsiniz dediği bir isim. Bunu bu şekilde kabul ediyoruz. Zatına göre fiil oluyor o zaman Tabi yani bu, bu itibarla yani varlık alemine çıkışta bize bildirilmesi itibarıyla bir cihetten de şey diyebiliriz buna hadis diyebiliriz yani Zaten en yakın sonradan burayı iyi anlayalım bakın bu sözümüz yanlış anlaşılmasın yanlış anlayanlar olur Allah hadis mi haşa bu ne diyor böyle ya bu kafir mi derler Allah hadis demiyoruz bakın Allah ismi bize bildirilmek hasebiyle yani Nur Muhammediye halka girdikten sonra bu alemde Allah ismi olarak bilmemiz hasebiyle hadis yani sonradan diye koyabiliriz bu malada. Evet, ama ama Allah'ın ilminde bulunması cihetinden baktığımız zaman meseleye Kadir. kadim. Allah'ın ilminde bulunması cihetiyle baktığımız zaman mevcudatın hepsi kadim. Hepsi kadim. Çünkü daha açığa çıkmamış. Açığa çıkmamış haliyle yani yokluktaki bulunma haliyle evet. ilminde bulunması haliyle baktığımız zaman meseleye bu durumda insan da kadim. Çünkü onun ilminde vardır. Yani Allah insan gibi değil. Yani biz ne yapıyoruz? Bir iş yapacağımız zaman beşte kalmış. Biz bir iş yapacağımız zaman aklımıza olmayan bir şeyi önce bir proje olarak düşünüyoruz. Aklımıza, zihnimize geliyor düşünce, hayal. Ondan sonra onu nasıl yapabiliriz? Hayalimizde projelendirdikten sonra e, zuhura getirmek için uğraşıyoruz mesela. Allahu Teala'da böyle bir şey yok. Yani insanın aklı gibi, insanın düşünmesi gibi Allah'ı düşünürsek büyük hata yaparız. Allah'ın ilminde bütün var ettiği mevcudatını hepsi teferruatına kadar zaten vardı. Sonradan Allah'u Teala düşünüp de ya şunu da şöyle yapayım. Bunu da böyle yapayım. Şunu da şöyle yaratayım. Bak şunları da şöyle yaratayım. Aklıma gelmişken haşa. Böyle bir şey yok. Allah'ın ilminde her şey vardı. Varlığıyla. Tabii, yani Zatının varlığıyla zaten ilminde mevcut olan her şey de vardı. Evet, bunu da bu şekilde bilelim. Hani Hadislik ne manada hadislik dediğimizi açmış olduk. İnşallah iyi anlaşıldı Peki. burada. Peki hocam Allah'ın ilmi, ilmi... De artış oluyor mu? Hayır. Olmuyor. Olmaz. İnsanda olur o iş. Peki. O insani vasıflardır. Yaratılmış varlık vasfıdır onlar. Peki her an yeni bir şendeyim derken de neyi kastediyorum? Her an yeni bir şendedir. Ama onun e, ilmi sonsuz olduğu için her an yeni bir şendedir. Bize göre. Bunu kastediyor. İlmi sonsuz. Yani o şenler, o ilmindeki şenler bitmez zaten. Ebedi olarak da bitmez. Çünkü sonu yok. Ne yapıyoruz burada? hafızalarımızı almıyor. Ya nasıl olur bu iş? Neden? Biz sonluyuz çünkü. Biz yaratılmış yani varlıyız. Akıl yoluyla bakarsak meseleyi anlayamayız. ne zaman anlayacaklar kardeşlerimiz? O var yok meselesi var ya. Her an yok olmadan ve var olmadan. O olduğu zaman şenlerim bayrağı sorupçaya çıkacak. Şimdi burada her an yeni bir şendedir. Allah-u Teala her an yeni bir şendedir meselesini hazinesinin sonsuz sınırsız genişliğini anlamamız açısından böyle bakmamız lazım konuya. Dolayısıyla dedik ya Allahu Teala bir tecelliyi, bir insana yaptığı tecelliyi ikinci bir kez asla kullanmaz. Benzer oluyor. Bir insana yapmış olduğu tecellinin aynısını herhangi bir varlığına da ta işte ilk yaratılıştan itibaren tut kıyamete kadar olacak veya ahiret hayatında olacak yaratılıştaki de de cennette ya da cehennemde bir insana yapmış olduğu tecellinin aynısını başka bir varlığa da asla yapmaz. Bu onun hazinesinin genişliğini gösteriyor. Sonsuz ve sınırsız olduğunu. Allah sonsuz ve sınırsızdır. Rab has herkese özeniz. Rab, Rab ee, terkibi herkesin sınırlıdır. Yani varlık alemine gelmiş kim olursa olsun yaratılmış olan bir şey sonludur, sınırlıdır. Gerek idrak olarak gerek ondan e, zuhur edecek şeyler olarak yani Rab ismi, Rab isminin e, ihtiva ettiği o terkip her varlığın sınırlıdır. Bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de dahil. Yani diyoruz ya e, Allahu Teala ehadiyet mertebesinden taayün etti birinci taayünle işte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o nuru olan cevheri yarattı, halk etti. Buna ne dedik? Ahmet dedik. O biliyorsun. Nur-u Muhammedi, hakikati Muhammedi dedik. O da sınırlıdır. O da, sınırlı, o da sınırlıdır. Yani Allah'a nazaran, Allah'ın ilmine nazaran sınırlıdır. Çünkü Resulullah Efendimiz diyor ki biraz evvel dediniz ki Allah, Allah ismi sonsuz ve sınırsızdır. Zata işaret eder. Zata işaret Ama o da zatın aynısı değildir. Değil. Tabi. Yani bu isim sonuçta. Evet. Yani Abi, şöyle oluyor mu? Yani Zatına graahat bir berzah oluyor, arada kalıyor sanki orada bir... Berzah de, diyebilirsin, Ondan sonra. tefekkür etmek, idrak etmek, kolaylaşması açısından e veyahut da taayyün diyoruz biz buna. Ahmet de bir, bir aşağı oluyor, evet. Ahmet de Muhammed'e göre bir berzah oluyor yani. Tabii. Hatta biz hatırlar mısın hocam, ben sana sormuştum, neden direkt Ahmet'i yapmamış da hayatla bağlamış niye sormuştum. Evet yani zaten niye ahbede geçiş yaptık? Ahbede yapmışsak ya, ehadı kullanmıştık. Şimdi e, evet. ehadı kullanmasındaki e, mesele e, şu ehad isminin işaret ettiği hakikate e, şey yapalım. Odaklanalım. Ehad teklik İhlas Suresi'nde diyor ya işte Allahu Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Kendisini ne güzel ifade etmiş. Kul evet. huvallahu ehad diyor. De ki o Allah tektir. tektir. Yani burada o tekliğini anlamamızı istiyor idrak etmemizi istiyor. Aslında e, vahdet-i vücut dediğimiz hakikati ya da işte i̇bn Arabi Hazretleri'nin bütün hakikati, anlatmak istediği hakikati cemeden toplayan İhlas Suresi zaten. Hocam şimdi ister istemez, bak gene konuşmak durumunda kalıyorum. Bu kadar güzel şekilde anlatıyorsunuz ama Ehad dahi Allah'ın içinde. Ehad dahi Allah'a işaret eden, He. onun tekliğine işaret eden bir isim. Yani, yani şimdi isim isim Zata işaret eder Ya da zatın özelliklerine işaret eder Ama isim asla ve kat azat değildir Bunu iyi anlayam. tabii. tabii, tabii. Olamaz da zat Benim ismim Ahmet tabii. Bana işaret etmek için Ahmet deniliyor <gülüyor> Ama Ahmet dedek Benim zatımı her şeyle ifade etmez tabii. Sadece o bana Beni tanımlamak için Aynen. Konulan bir Aynen. işaret zatıyla mı tecelli edecek? Allah, Allah zatıyla hiçbir zaman asla. gözükmez Öyle bir şey yok tecelli eder. Allah tecellisiyle kendisini ne kadar göstermek isterse, tanıtmak isterse cennetteki işte te, cennette de tecellidir yani. Yani e, Rabbimizin tecellisidir orada. Şey, tecelli de. edecek. O tecelliyle biz onu daha çok tanıyacağız veya işte mest olacağız Zaten cennette edelim, inşallah. Zat gözükmez. Bak zat zat İbni, İbn Arabi Hazretleri der ki zat Perdesiz olarak asla tecelli etmez. Tamam, hocam. Zaten hocam zatten görülür. Perdesiz bir tecelli yok. yok. Perde giriyor devreye. İki farklı bir durum olur değil mi hocam? Yani zatten görüyorsa zaten olay biz olur. Zat, heh, eğer zat görülse, yani perdesiz olarak zatı göreceğini iddia eden varsa bu iddia boş. E, hakikatler bunu boşa çıkarıyor. Zat görülmez. Zatı görmek için zattan ayrı bir varlık olmamız lazım. 20, -20 kurtulması lazım ki evet. e, bu böyle bir şey de mümkünatı yok. Evet. O zaman eğer zattan ayrı bir varlık varsa ikinci bir ilah çıkart piyasaya. Tabii. Allah'tan ayrı Allah ilah değil mi? O zaman ayrı bir ilah çıkar. O zaman iki ilah arasında Allahu Teala ayette buyurmuyor mu? Evet. Bakın diyor kafanızı göğe kaldırın bakın. Her şey nizamında, intizamında eğer iki ilah olsaydı fesat çıkmaz mıydı? Bozulmaz mıydı bunlar? Tamam biz ulûhiyetiyle bilgi sahibiyiz abi yani. Aynen Uluhiyetiyle. Evet. Biz Teala'yı uluhiyeti cihetinden e, tanıyoruz kendi nefsimizden tanımamız Rab, e, Rabbiyeti cihetiyle. Rab hani Aynen. Rabbini bilen, nefsini bilen Rabbini bilir hadis-i şerifinden işaretle. Nefsimizle tanıdıysak Rabbimizi tanıyabiliriz. Onun için Allahu Teala'yı nefsinle ilah cihetinden tanıyamayız. Allah'ın bize kendisini bildirmesiyle tanıyabiliriz. Aynen. Aynen. Hocam esma... Şeyinden, rubiyet mertebesinden baktığınız zaman kişinin Rabbi nasıl bir veya bir iki esmanın etkisi altında? birkaç Birçok esmanın birçok esmanın terkibi. Terkibi altında bunu yani hedefte arttırmaktı Salik'in hedefi. Hayır. Arttırmak değil. Sürekli onun dışına çıkamayacak mı? O mümkünatı yok. Ezeli olarak Ve çıkamaz. Diğer esmaları nasıl açığa çıkaracak? Diğer esmaları tanıyacak, bilecek. Şimdi şöyle biz Rabbi has dediğimiz yani benim yaratılışımda Allahu Teala hangi iksiri kullanmış? Yani hangi isimlerinden hangi oranlarda gramaj olarak yani teşbih tahta olmasın? Kaç gram işte o isimden kaç gram bu isimden vermiş bunu tanıma yolu işte salikin yani seyrüsülük dediğimiz evet. nefsini bilmek oluyor işte bu. Hepsini bildiğin zaman sende Allahu Teala'nın terkip ettiği esmaların hangi oranlarda yerleştirmiş? Hangisi fazla? Hangisi alçak? Aşağıda düşük. Bunları idrak ettik mi? Et, ettik. Şimdi bu çalışmayla yani tasavvufi çalışmayla zikir dediğimiz esma zikri çalışmasıyla biz kendi terkibimizdeki e, bu pasif konumda ya da örtülü konumda kalmış Esma'yı örtüsünü üzerinden kaldırmaya yönelik yapmış oluyoruz. Onu açığa çıkarmak için. Veya alta çok aşırı baskın gelen esma'yı da e, itidale çekmek için. Ya onu açığa çıkarırken, yani çıkardıktan sonraki durumu düşünün ya da çıkardıktan sonra yine o baskın esmanın e, pozisyonu değişmiyor Değişmez. Yani Rabbi hassımız cihetiyle hangi esma bizde yaratılışımızda baskın olarak e, terkimize konulduysa biz o esmanın tesiriyle hayatımızı tamamlarız. Ama onu bir seviyeye getirdiğimiz zaman. Bakın şimdi değişmez ama onu kullanma. Yani o esmanın bizde zuhura getirdiği hal, hareket, tavır ya da ahlakı Allah'ın razı olduğu yerde kullanma amacımız bu bizim. Şöyle o esmanın terkibini değiştiremeyiz. O dozajı yüksekse. Ne dedik? Gurur. İnsanda gurur varsa Allahu Teala kınıyor. Guru, i̇nsanoğlunun gururlanma diyor. Gurur. Bana kibir, bana ait. Şimdi esmadan kaynaklanan bu gurur insanda varsa bu insan o gururu nerede kullanacak? Allah'ın razı olduğu yerde kullanacak. Düşmana karşı. Düşmana karşı kullanacak. Allah'ın düşmanına karşı kullanacak. Ve altta işte hırs. Dünyalık mal elde etmek için o hırsı kullanırsa bu kınanmış bir ahlak allah Teala kınıyor bunu. Evet. Cezasını çeker ahirette bu insan. Dünyalık elde etmek için. O zaman bu hırsı nerede kullanacak o insan? Hırs değişmez. Hırsın her zaman var. Ödene kadar. İlimde. O zaman işte ilim. İbadet değil. kullanacak. Demek işte şimdi anlay anlayabildik değil mi bunu? Yani o esmaların gramajı değişmez. Biz evet. onu terkibini örtüyük üzerinden kaldırıp o esmaları idrak ettikten sonra bizde neler var? O esmaların getirisi olan hareket ve ahlakı Allah hangi yerlerde razı olacağını söylemiş o ahlaktan o, o ahlakı orada kullanacağız ahlakı Allah'ın razı olduğu yerde kullanacağız yani men ettiği günah saydığı yerlerde değil sevap saydığı yerlerde kullandığımız zaman işte biz o zaman kendimizi tanımış nefsimizi bilmiş tanımış nefsimizi bilmek hasebiyle Rabbimizi bilmiş tanımış ve onun rızası üzerine kendi Yaratılışımızdan gelen sırat-ı müstakimden ayrı Allah'ın bize bildirdiği Fatiha suresindeki sırat-ı müstakim üzere olmaya gayret etmiş bir olmuş oluyoruz işte. Gömertlik de mesela, Her şey Ne diyor işte bak herkes, herkes bu Rabbi hassı cihetiyle sırat-ı müstakim üzeredir. Yani yeryüzünde yaratılmış hiçbir kul yoktur ki sırat-ı müstakim üzere olmasın. Ama bu sırat-ı müstakim Fatiha'daki sırat-ı müstakim değil. Evet. Dikkatinizi çekiyorum. Bu sırat-ı müstakim o kulun yaratıldığı Rabbinin terkip ettiği terkibi üzere olmasına işte o sırat-ı müstakim diyor. Herkes kendi sırat-ı müstakimi üzere. Ama allah Teala bize ne istiyor bizden? Ben diyor Fatiha suresinde belirttiğim sırat-ı müstakim üzere olun. Ayette geçtiği üzere emrolunduğunuz gibi dost doğru olun. İşte o emrolunduğunuz gibi dost doğru olun hitabı bizi nereye çekiyor? Fatiha suresindeki sırat-ı üzere olmaya çekiyor. Bizim amacımız, gayemiz o olması <gülüyor> gerekiyor. Rabb-i e Has'taki o terkipler her insanla farklı. Farklı. <gülüyor> hiçbir birbirine tutmaz. Muhammed'den hiçbir birbirine tutmaz. Zerre kadar. Hiç Par, parmak izi gibi. Aynen. Parmak izi gibi. Hiçbir birbirine hiçbir anlar... benzer olur ama birebir tutarı asla ve kanta olmaz. O da sonsuz. Tabi o da sonsuz. Dolayısıyla Tabii her insanın terkibi de sonsuz. Nasıl? Parmak izi. benzeri yok. farklı farklı. Sen diyorsun ya. Terkipler farklı oluyor çünkü 3 tane de olsa gene yapmak. Yani kıyamete kadar gelecek olan insanların Hz. Adem'den bu tarafa hepsinin bu manada terkibi yani Rabb'i hassı cihetiyle o oluşan gibi farklı. Hepsinin ki farklı. Şimdi oradan gene isim mevzusuna dönersek evet o ismin Ahmet olarak zuhur etmiş şekline Ahmet diyoruz demiş dedik dedik. yani ilmindeki ilmi suret olarak o sevgisinden muhabbetinden o cevheri halk etti. O cevhere Ahmet dedi mim ile çıktı dedik. Ondan sonra ikinci mimle yani bunlar taayyünler. İkinci taayyün, üçüncü taayyün derken ta aşağı en alt taayyüne indiğimiz yani şehadet mertebesi. Şehadet alemi dediğimiz mertebeye geldiğimizde de orada Allahu Teala o hakikati bir mim daha giydirdi üzerine ee, Muhammed olarak bizim gibi bir beşeriyeti cihetiyle, beşeriyete sahip bir insan olarak yeryüzüne gönderdi. Bunu mimi biraz daha yüksek mim zuhura geliş yani e, zuhura geliş diyoruz biz oradaki o mimin anlamı o yani zuhur ediş açığa çıkış yani bulunduğu boyuta göre görünüş olur görünür olur o mi? eyvallah hocam mim olmasından dolayı diyor vav değil başkadan geçiyor mim burada işte ya mesela e, örnek verecek olursak şöyle diyelim bir dudak harfi olması hasebiyle zuhura geliş dedik. en son harftir. iki dudağın arasından mim çıkar yani bu zuhur ediş yani artık meydana çıkış anlamı da taşıdığı gibi mesela ne diyoruz alim muallim dediğimiz zaman alimliği ortaya çıkmış kişi yani zuhura gelmiş işte buna çok örnek verebiliriz Hayır. bak mim mim'i getirdiğimiz zaman alim dedik muallim dedik başka örnekler verelim İrşat, mürşit bak mim geldi yani irşat eden irşadı zuhura getiren açığa çıkaran mim harfi gelmekle mürşit oluyor Başka örnekler? Siz verin hadi. Salat, dua olabilsin. <gülüyor> Namaz kılan tabii. Salat, dua, usallat. Ee, mahluk. Ön ee, son demesek de. Hani. Tabii yani işte burada mim harfiyle işte örnekten verdiğiniz gibi. Bunu dinleyiciler de çoğaltabilir işte yani, alim muallim de olduğu gibi. Bir de gar kolunmuştur diyor ya. Burada mim harfi e, zuhura çıkışı ifade ederden bunu kastetmiştik. Onu da söyledik. Nerede kalmıştık? Neyi ifade ediyorduk? O şeyi Muhammed hocam. E, Ahmet'ten e, neşet ettiği halde Allah isminin e, niye bu kadar ona nazaran daha mükemmel ve sınırsız oluşunun hikmeti? Şimdi tabii yani e, bize ifade ediş. Allah'ın Allah Allah. bize bildirmesi yani varlığa bildirmesi neyle oldu? O nuru u hakikatı Hakikati ile. Yani Ahmet ile oldu. Her şey onda. Mesela Allah ismini de o cihetten, o mertebeden bize bildirmiş oldu. Çünkü evet. Allah ismi bir burada baktığınız zaman Hakikati Muhammediyenin bildirmesiyle olması hasebiyle muhakkak Hakikati Muhammediyenin içinde gibi gözüküyor. Evet. Ama Allah ismi zata işaret etmesi hasebiyle onun dışına çıkıyor. Yani ihtiva ettiği hakikat cihetiyle ne olmuş oluyor burada? idraklar? Bu sefer şeye çıkıyor. Biri zatir, biri vatın oluyor. Bu konuyu anlamak için daha önce konuşmuştuk i̇bn Amca. Aynı örneğe verelim. İnsan kalbi, yani idrak ettiği kalp. Aynı yani konuyu anlamak açısından bu örneği veriyoruz. Ne diyor Kudsi Hadis'te? Yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Evet. Kalp, al, kalp sınırlı bir yer. Tabii. Ama burada ne ifade ediliyor? Allah idrak edilme noktasında idrak edilebilecek en üst düzeyde yere göğe sığmazken bu idrak nereye diye oluşuyor? İşte o insan-ı kâminin kalbinde oluşuyor işte. O insan-ı kamil bu sefer idrak olarak Allah ona e, vehbi olarak verdiyse bu idraki o zaman sınırları açılıyor işte. Yani ne kadar açmak istediyse Allah-u Teala açılıyor derken onun da bir mutlaka sınırı var, sonu var. Ama Burada alemin yani yaratılmış alemin ötesine geçebiliyor o zaman o idrak. İşte yere göğe sığmadın. İnsanı, insanın Kamil'in kalbini düşündür. Kalbini tabi. insanın insanı Kamil'in kalbi o zaman insanı Kamil'in derler ya evet. tasavvufta. İnsanın Kamil'in kalbine bütün yaratılmış mevcudat alem atılsa sonsuz uçsuz bucaksız çöldeki bir yüzük kadar yer etmez. İnsanın Kamil'in kalbi. Yani bütün yaratılmış mevcudat demek ki o insanın kâmilin kalbinde, o idrakinde, o düşüncesinde, tasavvurunda bir uçsuz bucaksız çölün ortasına atılmış yüzük mesabesinde değil. Geniş, değil de, insanın kâmilin kalbi o kadar geniş. Onu genişleten kim? Allah'tır. Bu örneği Allah bu Ahmet'te Allah manasını. Heh, i̇şte bu bu örneği bunun için verdik. Evet. Neden Ahmet'te aslında muha, şey Allah ismi de zuhura geliş olarak Allah'ın bildirmesiyle bildirmesi hakikati Muhammediye'den neşet etmiş olmasıyla birlikte evet. ama hakikati Muhammediye'nin dışında fevkinde... Ama bir çok büyük bir hikmet değil mi? Tabi. Şey, hakikat ifade ediyor Allah. Çünkü zaten işaret etmiş oluyor. Şey gibi mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin biliyorsun annesi olası veli ikisi de. Ama Abdülkadir Geylani onlar da üstün hale geliyor. Onun da şeyi oymuş. Evet. Ayağın sabitesi. Evet. Yani eee gelen Yani bir neşet ettiği yerler sınırlı kalabalık olacak diye bir, bir şey yok. yok. Tabii tabii tabi. üste çıkabiliyor. Çok çok üste çıkabiliyor tabii ki. Yani akıl düzeyi olarak, idrak düzeyi olarak. Hocam esbabları düşündüğünüzde e, Ahmet Yal yani Rahmani'nin Ahmet boyutuyla Şahadet halinde gelirken bir ayrışma gibi. Aynen öyle huni dedi ki. gibi peki e, kesifleşme, çoğalma var, e, kesret var yani. Evet. Ölüm sonrasındaki ya da e, kıyamet sonrasındaki tam tersi midir? yok orada da şimdi şenler devam ediyor cennet hayatında da o zaman esmadaki bize göre iyi kötü ayrışıyor mu cennet cehennem diye esmalar şimdi iyi kötü ayırımı allah Teala'nın göndermiş olduğu şeriatta böyle nitelediği için ayrılıyor eğer Allah nitelemeseydi yani kötüyü kötü diye nitelemeseydi bizim için de kötü anlamı taşımayacaktı o. Allah onu öyle niteledi Allah indinde yani katında Katında diye özellikle tırnak içinde belirtiyorum. Allah katında iyi, kötü, güzel, çirkin ayrımı yoktur. Evet. Biz yani o zaman ahirette cennet ehli müşahade e, aleminde bizim gördüğümüz hani kötüsüyle ya da zıddıyla anladığımız esmaların bazılarının zıddı olmadığı için sadece kendi şeyini mi almayacak? Yani zı, zıddı olmadığı için nasıl alır? Şimdi şehade, e, cennet ortamındaki cennet ortamında e, o ortama geçen kullar diledikleri gibi hayat sürecekler. Akla hayale gelmeyecek, nimetlere mazhar olacaklar. Bakın diledikleri yani aklına ne geliyorsa aklına geleni orada yapabilecek. Orada bir kısıtlama, sınırlama yok. İlimiz. Kısıtlama sınırlama nerede? Ş şeriat kısıtlıyor, sınırlıyor. Evet. Burada bir hikmet var. Evet. Yani Allah u Teala bu gönderdiği şeriatla bir şeyleri kısıtlamış, sınırlamış. Diyor ki yani benim, benim sizin, size imtihanım size getirdiğim bu kısıtlama dairesinde diyor. Yani şeriat dediği hükümlerde. Şeriat hükmü cennette olmadığı için sınır da yok. O zaman aklına hayaline ne geliyorsa insan orada yapabilecek. Çekeri, devam edecek. Ya, orada da esmalar açığa çıkacak. Tabii ki. Orada evet. da devam edecek. Çünkü e, terakki orada da devam ediyor. Yani idrak Allah'ı tanımaktaki o kemalat, idrak cennette de devam ediyor. Ahmet'e de yani Şimdi burada genişliyor. Burada geliyor kendi cennetinde portakalın kabuğunu yiyor. Portakalı yemiş gibi zevk alıyor. Ahmet hocanın cennetine geliyor. Veya diyor biz diyor, portakal yememişiz. Güzelmiş portakalın orijinalini yiyor. Peki gittiğinde onu da arzu ediyor. Diyor ki onun elindeki onun gibi istiyorum diyor. Ona da ulaşabiliyor mu? Şimdi şöyle olayın. bakın cennet ortamında herkes kendi mertebesini görür bilir. Herkes de mutludur. Eğer ki birbirini ziyaret, kend, ederek, ziyaret ederek etse ederek dahi herkesin yaşadığı kendi iç aleminde. Istiyordu. Yani eğer öbür adamın kendi makamından yüksek olduğunu idraki orada oluşacak olursa kıskançlık açar çıkar. Evet. Cennette kıskançlık yok. yok evet. Dolayısıyla herkes halinden mutlu ve memnun. Diğerini kıskanmak ya da diğerinin vakıf olduğu o tecellideki zevki tatmadığı için bilmeyecek ki. Evet. Bilmeyecek yani. Hocam yani cennette cemali e, esmalar mı var? Cennette cemali seyredecek, görülecek demekteki kasıt o. Yine tecelli. Allahu Teala tecelli edecek orada. Orada artık orada nasıl bir tecelli de bulunacaksa o tecelli insanlara mest edecek işte cennet ehlini. Evet. Ve her cuma gittiği zaman her bir de ayrı bir zevk alacak. Sürekli tecellinin değişmesiyle zevki de artacak. Ama terakki devam ediyor. Terakki devam ediyor bu manada. Yani e, cennete girdi. Artış devam ediyor. Yıl geçti, Sürekli artış devam ediyor. Yok standart bir e, kalıpta kalmıyor. Çünkü o zaman o Allah'ın sonsuz sınırsız e, hazinesi olduğuna halel getirir. Sınır getirir. Öyle bir şey olmadığı için yani oradaki terakki, ilerleme, nimetteki artış sürekli başkalaşarak devam ediyor. Bir de usah üste değil mi hocam? Hep aynı şey, Tabii bıkkınlık şey, getirir. Şey. Aynı şey olursa bıkkınlık getirir. Yani getirir. Bugün dünya hayatında bile yani bir insan aynı şeyi üç gün adamın önüne aynı yemeğe koy ya başka bir yemek yok mu? Üç gündür aynı şeyi yiyoruz der. Doğru. Ne oluyor? Bıkkınlık geliyor. Halbuki aynı olmadığı halde ne dedi geçen derste Nuhut'un İbn-i Hazretleri? Elma yersin. Farklı günlerde sürekli elma yersin ama her elmayı yediğinde bırak elmayı yemeyi her ısırışının Tada ayrıdır. Tadı Ama bunu fark edemezsin. Edenler eder evet, dedi. Evet. Edenler eder. Hocam sorumu biraz daha sıfıra bu konu bağışlayayım. açıdan mı soruyorsun? Tamam. Ee, yani bu, biz burada şahadet talebinde birkaç esma terkibinin e, altındayız. Şimdi cennet boyutunda aynı terkibde devam mı edeceğiz? cennet boyutuna geçtiğimiz zaman ter... yani aynı şekilde özür dilerim cehennet boyutunda da aynı şey, şekilde Tabii, bi, biz, biz neyse koyuz neyse koyuz orada burada nasıl bu mücadeleyi veriyoruz o terkibimizdeki o ahlakı Allah'ın şeriatı ölçüsünde nasıl güzelleştirebiliriz çünkü huy dedi ki can çıkar huy çıkmaz e, huyu değişmeyeceğine göre huyu Allah'ın rızası istikametine nasıl dönüştürebiliriz dönüştürme bunun için mücadele ediyoruz ya orada cennet ortamında da terkibimiz aynı terkib ama o terkibimiz e, muhalef bir durum ortaya çıkarmıyor muhalif durum Allah'ın buradaki tekrar söylüyorum şeriatından kaynaklanıyor İt, kısıtlama itme çekme yok he kısıtlama yani dünya hayatında şeriatın getirdiği kanundan kaynaklanıyor bu kısıtlama yani bu sefer insanın o terkibinden kaynaklanan hal hareket davranışı şeriatın kınadığı şeyler olduğu zaman kınanıyor cezalandırılıyor övdüğü şeyler olduğu zaman da övülüyor e şeriat ortadan kalktığı zaman ayrıca şeriat yok şeriat ortadan kalktığı zaman o zaman kısıtlama da yok terkibini özgürce kullanıyorsun o zaman orada işte ama orada kullanıyorsun terkibini özgürce kullanma yeri orası yani özgürce derken söz yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> müstakil bir iradeye gitmiyor gene. diyoruz ya biz müstakil irade yok diye. Harika. Özgürce kullanımda derken kendi sınırları dahilinde dilediğince kullanıyorsun. Zaten memnun daha burada ya. Zaten memnun. Aynen. Cennet Or ortamı zaten. Oraya oraya girer zaten terkibi güzel olanlar giriyor. Değil? Yani terkibini Allah'ın rızası istikametinde terbiye etmiş. Terbiye. ıslah etmiş evet. olanlar giriyor zaten. Peki sabır esması fazla değil. Estağfurullah o Esma'yı oradan nasıl kullanacak cennette? Şimdi Allah'ın isimlerinden bazıları var ki i̇bn Arabi Hazretleri bayağı oldu ama birkaç yıl önce konuştuk. Bazı isimlerinin insandaki tecellisinin cennette bazıları hükmü kalkıyor karşılayın. Hükmü kalkıyor tabii. Çünkü cennette onu gerektirecek hadise yok. Evet, onu gerektirecek. Tabii. Yani bazen ismaların tamamı orada hükmünü icra etmiyor yani cennette. Bazılarının. Çünkü anlatır İbn Arabi. İşte isimlerini işledik mi biz? Nasıl lazım? İsimleri işledik mi fütata? İşte, o mesela o isimleri işledik tabii. İsimlerde ismi ele alıyor diyor ki bunun hükmü diyor mesela hem dünya hayatında hem berzahta hem ahirette diyor bu ismin. Başka bir isme geçiyor. Diyor ki bunun hükmü sadece dünya hayatında. Berzah ve ahirette yok diyor. Bazı Başka bir isme geçiyor. Bunun hükmü diyor ahirette yok. Dünyada Berzah'ta bulunur diyor. Tabii bu isimler hepsi tamamı aynı dünyada olduğu gibi hükmünün geçerliliği ahirette yok. İşte Kemalat heh, önemli bir noktaya geldik bu soruyla. Kemalat işte onun için dünyada açığa çıkıyor. Çünkü ahirette bazı isimlerin hükmü cennet ortamında olmayacağı için Kemal kemalatı nerede yakalayabileceksin o zaman? Tam olarak bulutacağım burada. Bu dünya hayatında işte kemalat. bakacaksın. Vallahi objekte orada alamayacağım bazı şeyleri. Yani o zaman orada keşke başlıyor. Değil mi keşke? Yani keşke, keşke başlasa yapayım. da bir faydası <gülüyor> kalmıyor tabii. <gülüyor> ah ben ne yaptım? Yani, keşke yani, yapmasaydım. Keşke yer, emirlere uysaydım. Hani diğer bile onu diyecekmiş hani şimdi salihler daha mükemmel emirlerine uyarak evet. o daha kemalatımı yükseltseydim Hayır. derecem daha da yüksek olsaydı e, cihetinden Cihetimi. pişmanlığı var evet. yoksa salih pişman olmaz Kurtulmuşlar. Yani. zaten pişmanlığı mertebeme daha yükseltseydim bize, bize, çünkü oradaki idrak yani buradaki ilmimizle elde ettiğimiz idrakın getireceği vereceği zevki orada tattığımız zaman aldığımız zaman her zaman keşke diyeceğiz ah o idrak düzeyim daha da yüksek olsaydı onu çok güzel hocam Burada, burada o kemalatı erişe, erişe, erişemezsek, o kıvama gelemezsek orada kaybetmişiz. Bir bağlantı daha hemen aklıma geldi onu da söyleyeyim. Evet. İşte Hazreti Adem onun için cennetten çıkarıldı. Evet. Eğer o ortamda olsaydı esmaların tamamının zuhur etmesi mümkün olmayacağı için, onu açığa çıkaramayacağı için o cennet ortamında yeryüzüne inmesi gerekiyordu. Ve ilahi hikmete binaen, ilahi iradeye binaen işte şeytanın tuzağına düştü ve inin aşağıya birbirinize düşman olarak hitabıyla indi Hazreti Adem. Muhittin İbn Arabi Hazretleri öyle der. Hazreti Adem'in aşağı inişi ee, cezalandırmaktan ziyade kemalatını zuhur ettirmek içindir. Görünüşte zahirde cezalandırma gözüküyor. Bize de ibret. Bize de ibret. Yani zahirde bir cezalandırma var. Evet. Ama işin batini yönünde cezalandırma değil bu. Ödül. Aslında ödül. Kemalatını zuhur ettireceği mahalle indirerek orada kemalatını açığa çıkartıyor. O soru iki tane sır ifşa etti. İlimle birlikte geldi. Söylettirildi. Tabii. İki sır verdiniz. <gülüyor> evet. O, o, bu meseleyi böyle yani. Çünkü şeyde halifelik diyor ya halife olarak yarattım diyor ya Allahu Teala halifelik cennette ortaya çıkmıyor halifelik hükmü cennette çıkmaz halife'nin hükmü dünyada çıkar çünkü, yani zıtların olduğu alemde çünkü bütün kemalatı açığa çıkarmıyor tabi çıkaramıyor cennet ortamında kemalat açığa çıkmaz yani neyse oruç tabi halifeliğin hükmü dünya hayatında açığa Vela, çıkıyor veya burada kazanılıyor yani her şey yani işte burada bu dünya hayatını Allahu Teala'nın yaratmasındaki kastı işte yani bize kullar kulluklarını idrak edip Allahu Teala'yı tanıyıp ibadet ederek işte bu seyir-i ile o kendisine bahşedilmiş olan o halifeliği o kamilliği, insanı kamilliği açığa çıkartmak ha, bu insanı kamillik Muheddin İbn Arabi Hazretleri der ki insanı kamillik potansiyel olarak her yaratılmış alem oğlunda mevcuttur. O yüz odada var. Potansiyel olarak dikkatiniz çekiyorum tırnak içinde. Düz orada da var. Bil kuvve. bil kuvve. Ama bil fiil her insandan açığa çıkmaz. Tabii, tabii. Kim ki onu bil fiil açığa çıkarttı işte gerçek insanı kamil oldu. O. o da ayanı bağlı. Tabii. Ama potansiyel olarak her birimiz o cevheri taşımaktayız. Or, or, Buradan. Çalışmayla Bir bağlantı daha bir geldi şey ama kapıları çalışmayla. Çalışmayla varılacak belli bir nokta var yani zikrullahla e, tabi belli bir e, noktaya kadar insan kendi çalışmasıyla yani kesbi kazanım olarak bir noktaya varır sonra ama bir noktası vehbi yani allah Teala'nın vermesi ha, o vermede neye dayanıyor gene ayağını sabiteye yani, yani ayağını sabitesinde Allah vehbi olarak vereceğini murat ettiyse zaten okulda veriyor vehbi verilmediği sürece zaten o kişi yani diyoruz ya seçilmişler diyoruz ne, seçilmişler kim peygamberler önce resuller hani 313 resul Ondan sonra 124 bin, tamamında toplamında 124 bin Nebi ve Resul geldi değil mi? Bunların içindeki 313 tanesi Resul. 313 tanesi Resullük makamında olmuş. 124 binin. Burada e, bunlar seçilmiş. Yani istidatları, ayağrı sabiteleri ona göreymiş ki bu makama gelmiş. Ondan sonra onun altındaki Evliya Allah var işte derece derece kutuplar dediğimiz. Onun aşağısında işte derece derece evliyalar var. Salih kullar, salih insanlar, sıradan Müslümanlar, Müminler, Müslümanlar derken ondan sonra aşağı doğru iniyor. Tabi. ı Bir şey daha söyleyecektim. Şimdi bu hakikati Muhammediye cihetinden ifade ederken bu nur Muhammedi dediğimiz bu öz cevher hakikati Muhammedi dediğimiz cevher dedik ya insanı ı kamillik potansiyelini bir kuvve olarak her insan barındırır içerisinde dedik ya işte bunun bir diğer vecihten izatı hakikati Muhammediye'den bize yansıyan payımız olan sırrı her birimizin içerisinde mevcut. İşte kim ki belli bir düzeyde bu hakikatleri idrak etti, yani mertebece yükseldi, Evliya Allah'tan belli bir makama geldikten sonra, bakın her Evliya Allah için geçerli değil. Belli bir makama gelen Evliya Allah Resulullah Efendimizin yaptığı miraç gibi miraç eder. İşte o miraçı neyle eder? Kendisindeki o sır olarak cevher olarak bulunan hakikati Muhammedi ile eder. Yani kendisi olarak edemez. Burayı iyi anlayalım. Bir Hasan, bir Hüseyin, bir Ali, bir Veli, bir Ahmet Ahmet olarak, Hasan olarak, Hüseyin olarak, Veli olarak miraç edip de kabe kavseyin ev edna denilen mertebeye gelemez. Böyle bir şey yok. Nasıl gelir? Hmm. Kendindeki hakikati Muhammediye cevheri ile oraya gelir miracında işte o Sidretül Münteha denilen Resulullah Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam'ın e, ben buradan öte geçemem sen bundan sonra yolculuk yapacaksın deyip de yalnız bıraktığı, oradan öteye Resulullah Efendimiz'in yalnız gittiği bineğini değiştirdiği buraktan inip refrefe bindiği yer olan o öteye yolculuk Ali olarak, Veli olarak, Hasan olarak, Hüseyin olarak gidilmiyor oraya. Sendeki hakikati Muhammediye cevheriyle gidiliyor. Orada da oraya giden Muhammed oluyor zaten. İşte bir Ehlullah'ın anlattığı gibi. Daha önceki sohbetimizde de anlatmıştık. Kısaca tekrar değineyim ki mesele tam otursun. Ehlullah'tan bir zat diyor ki Cuma namazı kılmak üzere camide bulunduğum sırada imam hutbeye çıkıyordu. Merdivenden adım attı. Omzuma birinin dokunduğunu hissettim. Döndüm baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüm. Dedi ki Ahmet gel seninle bir miraç edelim. Ve beni aldı miraç ettirdi. Aynı Resulullah Efendimiz'in yapmış olduğu miracı nasıl yapıyor miracı? Ruhani olarak. Yapmış olduğu miracı gök katlarını aşarak miracımı yaptım. Sidretül müntahadan öteye yalnız olarak gittim. Sidretül müntahadan öteye gittim. Kabe kavseyin ev edna denilen noktaya geldiğimde yani Rabbim ile karşı karşıya olduğum noktaya geldiğimde yayın iki ucu hatta daha yakın mesabesinde bir de baktım ki ben Muhammed'dim ben yokum orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i işaret ediyor Heh, oymuş demek ki Mirac o noktada Mirac ancak kendi kişi kendi özünde bulunan hakikati Muhammediye cevheriyle yapar o Mirac'da yapan zaten odur işte. Hakikati Muhammed'in için. Işte. de selavat-ı şeriflerle e, aktifleştirmek lazım. Aktifleştirmek Kelimeyi işte diyoruz ya Allah'a, e, Allah'ı bilmek, tanımak, razı olduğu kullardan olabilmek için bir anahtar var. Bize, elimize verilmiş ve bu anahtarın iki tane dişi var. Birisi kelime-i tevhid, la ilahe illallah, çokça zikredilmesi gereken. Diğeri de salavat. Ancak bu anahtarın bu iki dişli anahtarla o kapı açılıyor. Aşkıncığım. Yani o kapının açılmasının metodu, yöntemi bu anahtara sahip olmak gerekiyor. Bu iki dişli anahtara. Bu iki dişi de birisi kelime-i tevhid, birisi de Resulullah Efendimiz'e selamat. Resulullah Efendimiz'i devre dışı bırakıp bu hakikate hiçbir mahluk ulaşamaz. O zaman... Yani bazen günümüzde son günlerde tartışmalar oluyor ya Efendimiz'i sıradan bir insan gibi addediyorlar. Görmeye kalkıyorlar. O da beşerdi diyorlar. Ya sen onun beşeriyetini görüyorsun. Aynı iblis gibi. İblis Hazreti Adem'in yaratılmış olan topraktan vücudunu gördü. Dedi ki o toprak ben ateşim. Ne alakası var dedi ya ben ondan üstünüm. Haşa günümüzde Resulullah Efendimiz'i beşeriyeti cihetiyle et olan insan olması hasebiyle beşeriyetine bakıyorlar. Ya o da bizim gibi bir insandı görevini tamamladı gitti diyorlar. Sen bunu nasıl söyleyebilirsin ya? Mümkün mü? Bütün alemler onun hürmetine yaratılmışken Allahu Teala Kudsi öyle diyor. Ey levla Levlak hadis-i şerifinde. Ey Habibim sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım buyuruyor. Bütün alemlerin yaratılışının sebebi Resulullah Efendimiz. Bir de insanların anlamayacağını biliyor, biliyor allah Allahu Teala iki kere tekrar ediyor. Evet. İşte gene de anlamıyorlar sen işte. olmasaydın Sen olmasaydın diye evet. üstüne bastıra bastır. Cipte-i alem diyorlar Anlamayan anlamıyor işte Yani şunu söylemek istiyoruz Allah'ı bilmek tanımak için Kat edeceğimiz yolda Eğer ki Resulullah Efendimiz'i devre dışı bırakırsak Zaten baştan o insan kaybetmiştir İstediği kadar nereye varırsa varsın Akıl yürütme yoluyla varır O insanın Hakikatler mertebesinden Bir emniyet yoktur bir önemi yoktur yani. Namazda bile salavat-ı şerifiyle yükseliyoruz. Yani namazda bile namazın içindeki ibadet ki. bile sahabeden, sahabeden ismini hatırlayamıyorum. Sahabeden biri geliyor ya Resullar boş kalan vakitlerimde Allah'ın farz kıldığı emirleri yerine getirdikten sonra ben ee, salavatla iştigal etmek istiyorum. Sana salavat getirmek istiyorum. Ne kadar eteyim diye söylediği zaman belki o hadisi hatırlarsınız. Evet. Her defasında işte da, şu kadar yap. Ama arttırırsan senin için iyidir diye diye arttırıyor arttırıyor en son nereye geliyor? Farz ibadetleri yaptıktan sonra kalan bütün zamanımı sana salavatla geçireyim sözüne kadar getiriyor sahabe. Evet, evet. Yani o kadar ehemmiyeti salavat. İşte bunun için ne diyoruz salavatlardan da bize tavsiye edilen Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri Rasulullah Efendimizle yakaza halinde baş gözümüyle görüştüm. Bana dedi ki, yeryüzünde benim üzerime getirilen salavatların içerisinde salavati Fatih'ten daha eftali yoktur. Bir salavati Fatih, diğer yeryüzünde bana getirilen salavatlardan 600 bin tanesine denktir dedi diyor. Resulullah Efendimizin sözünü beyan ediyor. Burada da bunu belirtiyoruz ama Salavat-ı Fatih ile iştigal edelim ki getirisi çok çok fazla olsun. Manevi getirisi inşallah. Elhamdülillah Cenab-ı Allah böyle bir yolu nasip etti. Salavat-ı Fatih'in faziletini bilip idrak edip inşallah yaşayıp faydalanmaya gayret ediyoruz ve anlatmaya gayret ediyoruz ki insanlar da bundan faydalansın. Salavat-ı Fatih'in bu faziletinden faydalansın. Dedik. Bu haftada Sohbetimizi burada tamamladık inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. <gülüyor> Allahümme ufirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minküm el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinil fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebeqa. Nasr al haqq bil haqq ve al-Hadi ila sıratık al-Mustaqim ve aal Alihi hakkı qadrihi ve miktarı il-Azim. Al Subhan Allâhiyarani, Subhan Allâhi mekânı, Ya Lemu mekânı. Subhan Allâhiyarani. ve selamu alaikye ya Rasulullah, esselat ve selamu alaikye ya Habib Allah, esselat ve selamu alaikye ya Sîde al-Abwelin ve al-Aqrin. aleyhim ve alayna ejmaein. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin el fatiha